Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Öylese yetimi sakın ezme. El açıp isteğini de sakın azarlama. Ve Rabbinin nimetini net ve şükranla al.